Sen de bir Mecnun'sun. Mecnun gölgeye aşık olduğu için bu adı almıştır. Bu haliyle Mecnun gökte uçan kuşun yerdeki gölgesini avlamak için hırs ile saldıran bir kediyi andırmaktadır. Dünyevi istikbalde cennete nispeten bir gölgedir. Mala ve cana karşı gösterilen hırs da merati bir maneviye, derecat-ı kurbiyyet zad ahiret ve amal-i salihaya nispeten gölgeye saldırma mesabesindedir o halde. Mecnunluk sadece Leyla'nın mecnununa münhasır değildir. Gölgeye yapışan herkes mecnun olduğu gibi bizi hakiki vazifemizden uzaklaştıran her şeyde Leyla hükmündedir. Akıl itiraz aleti. Mi? İnsan anlama aleti olan aklını itiraz aleti tevehüm ederek her anlamadığı şeye itiraz etse veya kabul etmese hiçbir şey öğrenemez. Kendi cinsinden olan bir fizik aliminin yazdığı eseri anlamayan insan bu eserdeki ilmi inkar edemiyor. Etse divaneliğini ilan etmiş olacaktır. Buna divanelik denirse, Cenab-ı Hakk'ın şu unatından, aklının ermediği meselelere hemen itiraz parmağını uzatan kimsenin hali, ne ile tasvir edilecektir? Evet. Ekmek parası için mi? Bir kamyonumuz olduğunu... Ve bu kamyonun her gün sadece kendi yakıt parasını ve tamirat masraflarını çıkardığını düşününüz. Bu takdirde yapacağımız iş kendine hizmetin dışında bir karı olmayan bu kamyonu faaliyetten men etmek olacaktır. Bizim sadece dünya işlerine yani ekmek parasına çalışmamız da bu misale benzer. Demek ki insan, beşeri ihtiyaçlarını temin etmenin dışında bir işle uğraşmak üzere bu imtihan dünyasına gönderilmiştir. Evet, fakr ve ihtiyacını bilmek. Şehire inen bir köylü, kendisini şehirde satılan eşyadan müstahani bilse, köyüne hiçbir faydalı ticaret etmeden eli boş olarak döneceği muhakkaktır fakat ihtiyacını ve şehirdeki o malzemeleri kendi başına yapabilmekte aciz olduğunu anlasa ihtiyaç duyduğu bütün levazımatını tedarik etmeye çalışır işte insanda bu dünyada o köylü adama benzer. Acız, fakr ve ihtiyacını bildiği derecede o Kadir Rahim'in dergahına ve rahmet hazinesine iltica edecek. Bir gideceği yer için tedarikatta bulunacaktır.